ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Rasûle ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizlere ekran başından seyreden kardeşlerimiz. Allah subhanahu wa taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Wassalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok değerli dostlar, Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetlerinden faydalanabilmek adına bizleri bir araya toplayan, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine Allah Subhanehu ve Teala, Kur'an'ın ayetlerinden faydalanabilmek adına, enerji sarf eden siz değerli kardeşlerime de, Hayırla muamele buyursun inşallahı Rahman. Değerli Hazirun bildiğiniz üzere Bakara suresinin 109. ayetine kadar geçtiğimiz hafta işlemiştik dahil olmak üzere. Yani 110. ayeti kerimede kaldık bildiğiniz üzere. Tabi geçtiğimiz haftayı şöyle bir hatırlayacak olursak. 109. ayeti i Kerime'yi şöyle nihayetlendirmiştik. Hani Allah Azza ve Celle'nin ve İslam'ın düşmanlarının İslam'a tabi olanlara olan hasedinden bahsetmiştik. Yani İslam düşmanları, Allah Azza ve Celle'nin düşmanları, Yahudiler, Nasraniler, Müşrikler yani kafirler İslam'ın hayırına engel olmak istediler. Ve bununla da yetinmeyip aslında bir manada haset beslediler. Bunun üzerinde geçtiğimiz hafta ziyadesiyle durmuştuk. Ve hatırlayınız lütfen haset ve gıptayı izah ettikten sonra haset ve gıptanın arasındaki farkı izah ettikten sonra gıptaya ilişkin Hazreti Ömer ve kardeşinden örnek vermiştik. Olacaksa gıpta böyle olmalıdır demiştik. Cihat meydanında şehitliğin arası, kendi kardeşler arasında nasıl bir yarış malzemesi ve vesilesi olduğunu anlatmıştık. Kıbta edilecekse böyle edilmeli ama hasedin aslında bir Müslümanın hasletlerinden olmaması gerektiğini konuşmuştuk. Tabi bu hafta inşallahü Rahman inşallah, 110. ayeti kerimeden başlayacak olursak ben ayeti kerimeyi öncelikle tilavet etmek istiyorum müsaadenizle. بعد اعوذ بالله واقيموا الصلاه واعطوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير ما قال الله سبحانه وتعالى namaz kılın ve zekatı verin buyurmaktadır ardından ise wama tuqaddimu li siz ne takdim kendi nefsiniz adına hayır olarak Allah katında da hiç şüphesiz onu bulacaksınız yani Allah Subhanahu ve teala sizin yapmakta olduklarınızı kuşkusuz görendir şimdi bu ayeti kerimeden bizim anlayacağımız en büyük öğreti en büyük mana şu aslında dostlar Allah Subhanehu ve Teala namazı kılın, zekatınızı verin emrettikten sonra siz ne işlediyseniz, kendi ellerinizle ne yaptıysanız, ortaya ne koyduysanız Allah katında da şüphesiz onu göreceksiniz. Allah azza ve Celle hayır adına ortaya ne koyduysanız hiç zayi etmeden sizlere onu takdim edecektir. Yani bunun karşılığını göreceksiniz diye buyurmaktadır Allah Subhanehu ve Teala. Yani siz hayır namına, şer namına ne işlediyseniz ölümünüzden sonra da Allah Subhanahu ve teala'nın huzuruna çıktığımız zaman da bunu bulacağız. Bu ayeti Kerim'in kerimenin en büyük öğretisi bu. Hani hepimizin bildiği ve namaz surelerinde de koştuğumuz vardır ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ kim ki zerre miktarı ki en büyük veya en küçük yapı birimine denir. Bu zerre miktarı bir hayır işlerse Allah subhanahu ve teala da onun karşılığını görecektir. Şer ya da hayır bu zerreyi işlerse onun karşılığını görecektir. Onun için bu ayeti kerimede bizim en büyük öğretimiz şu olsun. Eğer ki biz Allah azze ve celle'ye ölümümüzden önce hayır ya da şer amel olarak neyi takdim ettiysek... Ahirette de vefatımızdan sonra, ahirette de karşılığında onu göreceğiz. Bu ayeti i kerimenin en büyük öğretisi bu, kıymetli dostlar. Şimdi, 111'den devam edecek olursak, muhterem Hazirun, şöyle buyuruyor Allah subhanahu ve teala, بعد أعوذ بالله وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا Tilk amanihum kul hatu burhanakum in kuntum sadikin Şunu mealen Allah Subhanahu ve Teala ehli kitap şunu iddia ettiğini söylüyor. Onlar derler ki Yahudiler, Yahut Hristiyanlar hariç hiç ama hiç kimse cennete giremeyecek. Bu onların kuruntusudur. Sen de onlara de ki eğer şahidin yani bu konuda iddialıysanız, delilinizi getiriniz. Şimdi bu ayet-i kerimede kıymetli kardeşlerim, Yahudiler ve Hristiyanlar şöyle bir iddiada bulunmaktadırlar. Bakınız, çok ilginç. Diyorlar ki, cennete Yahudiler yahut Hristiyanlar haricinde kimse giremeyecektir. Yani bu çok ciddi bir iddia. İstirham ediyorum, benimle birlikte siz de tasavvur edin. Çünkü sıradan öyle basitçe bir iddia değil bu. Yahudiler ve Nasraniler diyorlar ki, Allah'ın Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a, bak Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam, şunu iyi bil, biz Nasraniler ve Yahudiler olarak cennetin tek sahipleriyiz. Böyle bir iddia var. Ve Allah Subhanahu ve teala henüz ayet ikmal olunmadan aynı ayetin içerisinde birazdan zikredeceğim inşallahı rahman. Allah azze ve cellenin onlara yönelik vermiş olduğu cevabı paylaşacağım. Ama daha cevaba geçmezden evvel aynı ayetin içerisinde Allah Subhanahu ve teala çok ciddi ve güçlü bir iddiaya cevap mahiyetinde bir yaklaşımda bulunuyor. Buyuruyor ki azimuşşan, o, o var ya söyledikleri, iddia ettikleri şey tamamen kuruntudur. tilke emaniyuhum, bu onların kuruntusudur. Böyle iddia ettikleri, iddia ede geldikleri şey var ya, cennetin sahipleri bizleriz. Yani Yahudiler ve Nasraniler olarak cennete girecek sadece bizleriz, bu iddia boştur diyor Allah subhanehu ve teala. Bu iddia tamamen kuruntudan ibarettir buyuror Allah subhanehu ve teala. Ama iddia çok ciddi. Cennetin tek sahibi olmak çok ciddi bir iddia. Ve Allah subhanehu ve teala aynı ayetin içerisinde cevap niteliğinde diyor ki onların söyleye geldiği şey var ya, iddia ettikleri şey var ya o tamamen kuruntudur. Kuruntu nedir? Tarif edelim dostlar. Kuruntu ne demek? Hepimiz amiyane kuruntuya bir tarif getiririz aslında. Ama kuruntu iki nokta üst üste şöyledir. Yanlış ve yersiz düşüncelerin hepsine kuruntu denir. Olmayacak bir şeyin olacağını zannetmeye de kuruntu denir. Kısaca Allah Subhanahu ve teala aslında Yahudilerin ve Nasranilerin, Bulundukları hali terk etmedikleri sürece Allah'ın razı ve memnun olduğu o pozisyona kıvama gelmedikleri müddetçe onların iddialarının baştan sona kuruntu olduğunu söylüyor. Kuruntu ne demek? Olmayacak bir şeyin nedir? Olacağını düşünmek ve zannetmek. Yersiz düşünmenin diğer bir adıdır kuruntu. Şimdi... Tabi bu ayeti kerimenin içerisinde Allah Subhanahu ve teala onların çok ciddi böyle bir iddiasına öncelikle diyor ki cennetin nasranilere ve yahudilere ait olması iddiası bir kuruntudur. Bu bir. Dikkat edin lütfen. Bu birincisi. İkincisi ise şimdi çok farklı bir perspektiften bakacağız meseleye. Ayeti çok farklı değerlendirmeye çalışacağız inşallahı rahmanı. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala "Hatu burhanakum in kuntum sadikin." Allah Allah. Diyor ki eğer söyleminizde sadık iseniz, söylediğinizde gerçekçi iseniz, öyleyse sizin cennet ehlinden olduğunuzu ispat ediniz. Doğru mu? هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ in kuntum صَادِق۪ينَ Subhanallah. Delil kültürünü öğretiyor Allah bize ya. Vallahi delil getirme kültürünü biz bu ayetten öğreniyoruz. Diyor ki bu bir iddia. Eyvallah. Sen, Yahudilere ve Nasrani'lere sesleniyor Allah. Siz diyor, eğer ki cennet ahlinden olduğunuzu iddia ediyorsanız, هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ Delilinizi getirin. ''Bana cennet ehlinden olduğunuzu ispat edin.'' buyuruyor Allah subhanahu Dostlar bu bir iddia mı? İddia. Kocaman bir iddia hem de. Hafife alınacak bir iddia değil. Sevaptan, günahtan filan bahsetmiyoruz. Cennete sadece nasranilerin ve Yahudilerin girebileceği gibi kocaman bir iddia. Öyleyse buyuruyor ki azimuşşan olan Allah... Haydi bakalım. Cennet ehlindenseniz bana bunu ispat edin. İşte ben de birazdan inşallah delil kültürüyle alakalı olarak özel bir bab açacağım. Ama önden önce ben bu ayeti nasıl anlıyorum ve sizlerle nasıl paylaşmak istiyorum oraya gelelim. Şimdi delil getirin diyor ya Allah Azza ve celle ben de bu ayeti şöyle yorumladım. Şöyle anlama gayreti içerisinde oldum daha doğrusu. Şimdi bu bir iddia ise iddia da ispat ister. Öyleyse şöyle bir formülden bahsedelim ve inşallah dersimizin devamın niteliğinde bu formüle bina edelim dersimizi. Formül şu cennet ehlinden olma iddiası cennet ehlini gerekliliklerini yapmayı gerektirir. Doğru mu? Cennet ehlinden olma iddiası, cennet ehlinden olmayı sağlayan gereklilikleri yapmayı gerektirir. Yoksa bu iddia boş bir iddiadır. Sen cennet ehlinden olma arzusu içerisindeysen ey Kerim kardeşim, sen ne yapacaksın? Cennet ehlinden olmanın gerekliliğini yapacaksın. Eğer sen cennet ehlinden olmanın gerekliliklerini yapmıyorsan sen bir vadide cennet ehli olmak bir vadidedir. Boş bir iddiadır. Öyleyse Yahudiler ve Nasranilerin üzerinden öncelikle kendimize azıklar edinelim. Bizler bir biiznillah cennet ehlinden olmak istiyoruz. Öyle değil mi dostlar? İnşallah. Öyleyse cennet ehlinden olmak bir iddiadır. Olmayı arzulamak bir taleptir. Olma muradında, temennisinde olmak kocaman bir iddiadır. Bir ümittir daha doğrusu. Ama bu ispat ister. Cennet ehlinden olmanın gerekliliklerini yapmak demektir. Yapmayı gerektirir daha doğrusu. Öyle mi? Yani cennet ehlinden olmak gerekliliklerinden uzak yaşamakla asla mümkün değildir. Öyleyse Nasrani'ler bir iddiada bulundu. Yahudiler bir iddiada bulundu. Bakalım onlar cennet ehlinden olduklarını iddia ediyorlar ama cennet ehlinden olmanın gereklilikleri yapıyorlar mı? Vallahi hayır. Peki biz kendimize bakıyoruz. Kendimizden önce böyle İslam tarihinin sayfalarını Gezdirdiğimiz zaman, bakındığımız zaman tarihin sayfalarına mesela Yaser ailesi çarpıyor gözümüze. Şimdi az önce bir formül verdik. Cennet ehlinden olmak gerekliliklerini yapmayı gerektirir dedik. Bakınız Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke sokaklarında yürürken Yaser ailesinin tabi olduğu işkenceleri görür değil mi? Onlara yönelik Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam ise buyurur ki: Sabran ya yâ Ali Yasir. İnne mû'idukumü'l cenne. Sabredin ey Yasir ailesi. Sizin için ben cenneti görüyorum buyurdu Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam. Vallahi ben bu derse hazırlanırken Yasir ailesinin örneğini de notlarımın arasına aldığımda şu soru geldi aklıma. Siz de sorun istirham ediyorum. Ve ben de size yöneltiyorum soruyu. Diyorum ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Yasir ailesine sizin için cenneti vaat ediyorum derken Yasir ailesinden neyi gördü de Yasir ailesine cenneti vaat etti. Yasir ailesine siz cennet ehlindensiniz dedi. Yasir ailesi ne yaptı da onlar Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan daha dünyada iken cennet haberini aldı. Soruyorum size. Cennet ehlinden olduklarını cennetin gerekliliklerini yaptığı için müjdeledi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah'a iman etti Yasir. Ehli, ehli Yasir Allah'a iman etti. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etti. Ve men ahsenu kavlen min men da'a ilallah. Ve amile salihan. Ve kâle inneni minel muslimin dedi de ondan. Salih amel işledi. Işte Allah'a davet etti ve ben Müslümanlardanım dedi. Daha doğrusu ne biliyor musunuz? Özlü ifadeyle dostlar cennet ehlinden olmak için cennetin gerekliliklerini yaptı. Bu kadar basit. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam müjdeledi. Cenneti görüyorum sizin için dedi. Cennet amellerinin yapıldığını gördü. Gerekliliklerine şahit oldu Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ve cenneti müjdeledi onlara. Tabii bu Yahudilerin ve Nasranilerin iddiasını böyle gözümüzün önünde canlandıracağız ve hiçbir zaman şu kaideyi unutmayacağız. Bu her basit iddia gibi bir iddiadır, bir söylemdir. Cennet ehlinden olduğu iddiası, eyvallah biz de ne yapıyoruz sen cennet ehlinden misin? Gerekliliklerini yapıyor musun, yapmıyor musun? Bununla ölçüyoruz. Tabii bu bana aslında bir sahabeyi hatırlattı biliyor musunuz dostlar? Allah ondan razı olsun. Sa'id İbni Rabi' radıyallahu anh'ı hatırlattı. Şimdi eğer bu formülü unutmazsak cennet ehlinden olmak gerekliliklerini yapmakla ancak mümkündür. Şimdi ne yaptı ki Said İbni Rebi'ye bana kendisini hatırlattı? Sizinle paylaşmayı uygun gördüm. Ne yaptı biliyor musunuz kardeşlerim? Said İbn Rebi radıyallahu an Allah'ın Resulü aleyhissalatu ve selam Zeyd bin Sabit radıyallahu anhı, ki bu rivayetin ravisi Zeyd'dir. Gider, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Zeyd'i bulur. Der ki ya Zeyd, Uhud meydanındadır Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Der ki bana Said ibni Rebi'den haber getir. Tam giderken Zeyd, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ona der ki Zeyd, Sa'id ibn i Rebi'yi bulursan öncelikle ona Allah'ın selamını ilet ona Allah'ın selamını ilettikten sonra onun halini, ahvalini sor ve bana Sa'id ibn i haber getir olmaz mı Zeyd? olur ya Resulallah başımla beraber Zeyd Uhud meydanında Sa'id ibn Rebi'yi aramaya başlar Vallahi Said ibn Rabi'i Zeyd radıyallahu an yerde kan ravan içerisinde bulur. Cık cık. Subhanallah. Varır ki artık canını teslim etmek üzeredir. Ruhunu vermek üzeredir Said ibn i Rebi'ye. Ama konuşacak takatı da vardır. Zeyd der ki ona saat. Beni Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi sana. Öncelikle elçi zeval olmaz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah'ın selamını sana iletmemi istedi. Saat der ki, Ve aleykumusselam ve rahmetullahi ve barakatuhu. Sen de Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama Saattan selam söyle. Der ki daha bitmedi. Zeyd der ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam senin ahvalini sorar. Senin durumunu sorar. Aslında ben görüyorum senin halini ama elçiye zeval olmaz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sor dedi soruyorum. Durumun nedir? Sa'd i̇bn Rabi ne dedi biliyor musunuz dostlar? Dedi ki Allah'ın Resulüne söyle Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama söyle saat cennetin kokusunu alıyormuş de Böyle ilet olmaz mı? Vallahi Zeyd ben şu yattığım yerden cennetin kokusunu alır oldum Der ki bitmedi Nefesim tükenmeden ensara bir tembihim vardır Ensara ilet bunu zeyd olmaz mı? Diyor ki Sa'd radıyallahu an. Eğer ki şu göz kapaklarınızı açıp kapayacak kadar Allah size kudret ve kuvvet verirse Allahım Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Bir bela bir musibet bulaşacak olursa Allah katında mazur değilsiniz. Allah'u akbar. Ve bunu söyledikten sonra ruhunu teslim eder saat Bu örneği niye aldım biliyor musunuz dostlar? Şimdi size soracağım inşallah ve siz cevaplayın. Said İbni Rebiye ne yaptı da cennetin kokusunu aldı yattığı yerden? He? Dostlar? Cennet ehlinden olmak için cennetin gerekliliklerini yaptı. Vallahi Said İbni Rebi'ye bunu söylerken zevkü sefa sürmüyordu vallahi. Yatağında gölgeliğinde yatmıyordu vallahi. Allah Azze ve Celle ona cihadı emretmişti. Said İbni Rebi cihat meydanında söyledi bunu. Allah'ın emrettiklerini yapıyordu, cennetin kokusunu aldı. Bu kadar basit. Onun için bize öğretisi bu olsun bu ayetin. Eğer ki bizler de cennet ehlinden olmak istiyorsak, gerekliliklerini yapacağız. Cennetin kokusu uzaktan alınmaz. Tabiri caiz ise, ancak ve ancak, gerekliliklerini yerine getirdiğimiz vakit alınır. Kim gibi? Sa'id Ibn i Rabi'ye radiyallahu anh gibi. Allah bizlere de böyle anlayış ikram etsin dostlar. Tabi, dedik ya ispat ister, bakın sahabeler ispat ediyor. Nasraniler cihad, cennet ehlinden olduğunu söylediler, affedersiniz. Ama ortada hiçbir ispat yok. Hiçbir delil yok. Ama iki tane sahabeden, Böyle basitçe hepimizin bildiği iki tane örneği paylaştım. Yaser ailesinden örnek verdim. Sa'id ibn-i Rebiye'den örnek verdim. Cennet ehlinden olduklarını murat ettiler. Kokusunu aldıklarını söylediler. Çünkü bunu ispatladılar. Bu bir. Bu ayetin en büyük öğretisi olarak bu bir. İkincisi az önce de kısmen ifade ettim. Dedim ki ha tu burhanakum in kuntum Eğer söyleminizde doğrucu iseniz, sadık iseniz delilinizi getirin. Bu ayet ayrıca bize delil getirme kültürünü öğretiyor dostlar. Doğru mu? Bir Özellikle bu ayeti kerime burhan kavramından hareketle söylüyorum. Akidevi konularda bir kimse bir hususu iddia ediyor ise şu şöyledir ya da böyledir diyor ise bu ayeti kerimenin öğretisinden hareketle delil getirmek durumundadır. Bir hususu iddia ediyor ise delilini getirmek durumundadır. Özellikle bu ayeti kerime Burhan lafzından hareketle söylüyorum kat'i delilleri kapsayan akidevi konular içindir yani eğer ki akidevi bir meselede bir kardeşiniz bir kardeşimiz bir şeyi iddia ediyor ise bunu delillendirmek durumundadır kat'i bir delili getirmek durumundadır ama biz diğer ayetlerle bütüncül baktığımız zaman İslam ve bu ayeti kerime bize bir konudaki iddiamızda Delil getirme mükellefiyetimizin olduğunu öğretiyor. Doğru mu dostlar? Bir meselede bir şeyi iddia ediyoruz, delilsiz olmaz. İşte bu ayet ve diğer ayetlere bütüncül baktığımız zaman bu kültürü öğretiyor bize. Bir şeyinizde iddialı mısınız? Delilinizi getireceksiniz. Delilsiz konuşmayacaksınız. Bir örnek paylaşayım Örneğin kahramanı Hazreti Ömer radıyallahu an ve Ebu Musa el-Eş'arî radıyallahu an. Belki birçoğunuzun bildiği bir hadise. Meşhur bir hadise. Bir iddiada bulunmanın ardından delil getirme zorunluluğunu koşuyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ne kadar ciddiye alıyor bakınız. Hazreti Ömer radıyallahu an'ın bu hadisesini buyurun. Ebu Musa el-Eş'ari'nin kendisi rivayet etmiştir. Ebu Musa el-Eş'ari, Hazreti Ömer radıyallahu anh ile evinde bir saatte sözleşirler. Dikkat buyurun. O saatte Ebu Musa el-Eş'ari gider, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın huzuruna çıkmak ister, kapısını çalar. Bir çalar, Açan olmaz. İki çalar, yine açan olmaz. Üçüncü defa çalar ve içerden yine buyurun ifadesini duymaz Ebu Musa Aleyşari. Terk eder. Geldiği gibi geri döner Ebu Musa Aleyşari radıyallahu anh. Tabi Hazreti Ömer bunun ardından Ebu Musa Aleyşari'nin gelmemesi üzerine adam salar. Ebu Musa'yı benim huzuruma getirin. Ebu Musa huzuruna getirildiğinde der ki Ebu Musa'ya. Der ki niçin sözleştiğimiz vakitte gelmedin? Der ki ya emiral müminin ben geldim. Ben sizin arzuladığınız saatte buradaydım. Hazır ve nazır. Sizin kapınızı çaldım. Bir çaldım buyur etmediniz. İki çaldım yine buyur etmediniz. Üç çaldım yine buyur etmediniz. Ama ben alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den üçüncü defa çaldığınızda buyur edilmediğiniz yeri terk edin. Bunu duydum ya Ömer. Diyor ki Hazreti Ömer iyicene celalleniyor. Diyor ki ben duymadım. Ve muhtemeldir ki sen benden azar işitmemek için söylüyorsun bunu. Diyor ki sana müsaade. Bu hadisi eğer ki Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam söylediyse başka duyan getirmediğin müddetçe elimden kimse alamaz seni. Allahu ekber. Hassasiyete bakın ya. Hazreti Ömer Radiyallahu an Musa el-Eş'ari diyor ki sen bir şeyi iddia ettin. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bir hususla alakalı beyanatını bana iddia ettin. Eğer ki doğrucuysan haydi delilini getir bakalım. Allah Allah. Vallahi başlı başına bir kültür ya. Bitmedi. Bukhari takriz etti bunu. Ebu Musa el eşari radıyallahu an. vardığı zaman diğer arkadaşlarının dostlarının yanına tabi suratı 40 karış tabir caiz ise keyfi yerinde değil Ebu Musa'nın. Dediler ki sana ne oldu Ebu Musa? Ne oldu ki sana gülmüyorsun? Yani kırk karış olmuş yüzün. Dedi ki başıma geleni bilbilseniz, Emir al-Muminin bana böyle böyle dedi. Durumu arz etti onlara. Bukhari diyor ki bunu anlattığında yanında ilk hazır olanlardan bir tanesi de Ubey bin Ka'b radıyallahu anh idi. Dedi ki Ebu Musa derdin bu mu senin? Vallahi Allah'ın Resulü bunu söylediğinde ben de oradaydım. Haydi. Ebu Musa Aleyşar ile birlikte giderler Hazreti Ömer'e. Durumu anlatıllar. Hazreti Ömer der ki. Şimdi sözün ispat edildi Ebu Musa. Bir iddia çünkü. Geldi. Geldiğini iddia etti. Gittiğini de bir şeye temellendirdi. Bu bir iddia ise. Bu bir sözse. Ispat istedi Hazreti Ömer ondan Vallahi başlı başına bir kültür Gitti Ebu Musa Eleşari'yi de Delilini aldı getirdi Vallahi bu ayet bize Aynı zamanda bu kültürü öğretmeli Kardeşimizle kardeşlerimizle Dostlarınızla bir şey mi konuşuyorsunuz Bir iddiada mı bulundu kardeşiniz İsteyin delilini çekinmeyin Deyin ki Bunun delili nedir çünkü bu kültürü bize bizatihi Allah öğretmiştir. Tabii bu ayetin üzerinde ziyadesiyle durduk ama öğretisi çok. Göz ardı etmeyelim inşallahı rahman. Çok kısa bir öğretisi daha var bu ayeti celile Tayyibenin. O da daha doğrusu Nasranilerin ve Yahudilerin üzerinden öğreniyoruz aslında. Ne yaptılar kendilerinden çok emin bir şekilde ne dediler? Cennet bizimdir. Doğru mu? Cennete girecek olan biziz. Halbuki İslam'ın kültürü bu değil. İslam'ın öğretisi bu değil. İslam bize nasıl öğretti? Ümit ve korku arasında olmayı öğretti İslam. Çok rivayet vardır. Değil mi? Çok okumuşuzdur Hazreti Ebubekir'den. Ona itaf olunur. Ömer'e itaf olunur. Hani bir kişinin yanacağını bilsem o benimdir. Bir kişinin cennete gideceğini bilsem yine o benimdir. İşte müminin terazisi böyle olmalı. Cennet ehlinden olmayı murat etmeli. Ümit etmeli. Günahlarından ötürü de Allah muhafaza cehenneme acaba girer miyim endişesi onu sarmalı. Böyle olmalı tutum. Hani Tirmizi'nin ve İbn Meyce'nin tahriç etmiş olduğu... Sahih bir hadiste ki ravisi Enes Allahu anh'dır buyurur ya Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Ölmek üzere olan bir gencin yanına girer. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Enes radiyallahu anh ile birlikte genç yatağında yatmakta ve hakikaten ölümü beklemektedir. Sorar Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ona. Der ki ashabım nasıl hissediyorsun kendini? Nasıldır ahvalin durumun? Der ki ya Resulallah Allah'tan ümit ediyorum. Allah azza ve Celle'den cenneti ümit ediyorum. Ama diyor ki ya Resulallah bitmedi. Allah azza ve Celle'den cenneti ümit ettiğim kadar vallahi günahlarımdan ötürü cehennemden de korkuyorum. Sözü Allah'ın Resulü alır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Döner bu sefer Enes'e der ki ya Enes eğer ki bir kimsenin kalbinde ümit ve korku bir arada olursa Allah'a kasem ederim ki Allah ümit ettiklerini verir korktuklarından da emin kılar. Allah'ım bize nasip et. İşte bu ayetin en büyük öğretilerinden bir tanesi bu olmalı. Ümit ve korku arasında bir tavır ortaya koymak. Kerim kardeşlerim 112. ayeti celil'de ise Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Ba'da euzu billah. Bela men esleme vejhehu lillah ve muhsinun. Felehu ecruhu inde rabbih ve la hufun aleyhim Az önce ifade etmiştim ya. Cevap niteliğinde hani. Buyuruyor ki Allah ve teala. Bilakis. Cık, la Onların iddia ettiği gibi değil. Kim muhsin olarak yüzünü Allah'a dönerse. Parantez içerisinde. Allah hakkıyla kulluk ederse, itaat ederse onun ecir Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır. Ne de bir huzun. Şimdi baştan alalım. Terkibi İyi anlarsak ayet inşallah daha iyi idrak edilir. Olay şu. Nasrani'ler çıktı, Yahudiler çıktı dediler ki cennet bizim. Biz cennete gireceğiz. Siz hiç heveslenmeyin. Doğru mu? Şimdi Allah Azze ve Celle cevap veriyor. Diyor ki. La. Sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Bela bilak istemektir. Tam aksine. Vallahi Allah azza ve Celle engin rahmetiyle, mağfiretiyle, kullarına öyle muamele buyuruyor ki, bela dedikten sonra Allah azza ve Celle, ve la khawfun aleyhim, ve la hum olmak için, bize kotlar veriyor Allah Azze ve Şifreler vermiş Allah subhanahu ve Teala. Şöyle yaparsanız, onların iddia ettiğinin aksine size korku yok hüzün yok Allah size ecriyle muamele edecek açık mı kardeşlerim net mi bela dedi Allah bilakis onların iddia ettiği ve söylediği gibi değildir vaziyet ha? kim ki yüzünü Allah azza ve celle'ye dönerse ki burada esleme kendini Allah'a adarsa ona teslim ederse, bunun başka bir ifadesi şu, emret Allah'ım, emret der ise, Allah'a kendini adarsa, işte onların üzerine, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ tahakkuk edecektir. Cevap bu. Tabi, Allah Azze ve Celle'ye kulluğu hasretmek, hani Rabbe kendini teslim etmekle alakalı ziyadesiyle bugüne kadar örnek paylaştık bir tanesini daha verip böyle e, sahabenin üzerinden vermek yerine daha doğrusu kardeşlerim ben aslında teslimiyetin eşsiz bir örneğini Kur'an kıssasından alıntı yapıp sizlerle paylaşmak isterim. şimdi kim yüzünü Rabb'e dönerse Mealen kelime kelime böyle yani kendisini Allah'a adarsa daha Türkçe bir ifadeyle söylüyorum bugünün azı olsun çıktığımız zaman akıllarda bu kalsın olmaz mı kim ki emret Allah'ım emret derse hayatını Allah'ın emirlerine adarsa işte böyle böyle böyledir diye Allah azze ve celle ecrini vaat ediyor ya işte bunun eşsiz bir örneğini anlatacağım inşallah. Hepinizin bildiği kurban bayramlarında kahir ekseriyetle dinlediğimiz vaaz edenlerden kulak aşinası olduğumuz bir hadise İbrahim ve İsmail aleyhisselam. Doğru mu? Şimdi ayetle sabit. İnanın Allah bana anlatma kudreti versin. Amin. İnanın İsmail Aleyhisselam'ın göstermiş olduğu eşsiz teslimiyet zirvesi var ya vallahi bakın. Ağzımdan yemin çıktığı kelimelerle ifade etmekte güçlük çekiyoruz. Subhanallah. Emret Allah'ım emret. Fiili olarak nasıl yapılırmış bize İsmail Aleyhisselam öğretiyor. Tabii ki babası İbrahim Aleyhisselam da aynı şekilde. Hepiniz gözünüzde bir canlandırın istirham ediyorum. Allah Azze ve Celle'nin emirlerine emret Allah'ım emret. Eğer ki sizin şiarınızsa ve bu bunun yerine getirilmesi bu emirlerden bir tanesi de evladınızı boğazlamaksa buyurun. Vallahi önce nefsime soruyorum buyurun. Buyur Abdullah. Emret Allah'ım emretin cüzlerinden bir tanesi evladı boğazlamaksa buyurun. İbrahim aleyhisselam ne dedi oğluna? Ayetle sabit. Safat suresindedir. Yüz ile yüz altıncı ayetler arasında anlatır Allah Azza ve celle bize. Der ki Bismillahirrahmanirrahim. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي إفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Akbar. Diyor ki evlat ben diyor rüyamda seni boğazlarken gördüm yani Allah Azze ve Celle ona vahyeti böyle olmasını istedi böyle kavilleştiler Allah Azze ve Celle'ye doğru mu bu bir Allah'ın emri mi Allah emretti daha doğrusu böyle yaparım ya Rabbi sen bana bir oğlan evlat verirsen dedi kulluğun bir gereğini yapmasının vakti geldi aslında evladına sordu dedi ki evlat ne dersin Allah benden seni boğazlamamı istiyor <gülüyor> ne dedi okudum dedi ki ya ebeti ifal ma tu'mer tu ey babacığım Allah sana neyi emrettiyse onu yap Allahu akbar Allah senden neyi istediyse babacığım onu yap olmaz mı? Beni düşünme çünkü cevaben diyor ki سَتَجِدُونِي inşa اللّٰهُ مِنَ sabirin. Sen beni sabredenlerden bulacaksın babacığım Çünkü bu emir Allah'tan gelmiş var mı ötesi? İşte muhsin olarak yüzünü Allah'a dönmek böyle bir şey Allah'a teslim olmak böyle bir şey bir babayla evladın bundan azam bir imtihanı vallahi olamaz. Ben de istedim ki sizlerle paylaşayım. Sizlerle siz değerli kardeşlerime anlatayım. Emret Allah'ım emret dedi İbrahim Aleyhisselam. Yatırdı evladını boğazlamak üzere. Evladındaki teslimiyete bak o da aynı. Bir peygamber evladına yakışır türden. Emret Allah'ım emret. Allah sana neyi emrettiyse onu yap baba. Santim şaşma dedi değil mi? İşte ihsanla Allah Azze ve Celle'ye yüzümüzü dönmek böyle bir şey olsa gerek. Rabbim bu ayeti kerimeyi de bizlere hakkıyla anlamayı nasip olmaz sarkısın kılsın inşallah. Değerli dostlar 113. ayeti kerimede ise biraz uzun olması hasebiyle sadece mealini okuyacağım müsaadenizle inşallahu Teala ve ad billah Hepsi de kitabı, Tevrat ve İncil'i okumakta oldukları halde Yahudiler Hristiyanlar doğru yolda değildirler dediler. Hristiyanlar da dediler ki Yahudiler doğru yolda değillerdir. Kitabı bilmeyenler de birbirleri hakkında tıpkı onların söylediklerini söylediler. Allah ihtilafa düştükleri hususlarda kıyamet günü onlar hakkında hüküm verecektir. Şimdi bu ayeti kerimenin aslında tefsir edilecek bir yönünün olduğunu düşünmüyorum. Niye? Yahudiler Hristiyanları beğenmiyor Hristiyanlar da Yahudileri beğenmiyor ama Allah Azza ve Celle diyor ki onların ihtilaf ettiği hususlar var ya kimsenin konuşmaya takat getiremediği günde ben hüküm vereceğim ama benim bir, ilgi, bir şey ilgimi çekti bu ayet-i kerimede paylaşayım inşallah bu kafirlerin fikir ayrılıklarının olduğundan bahsediyor ya Allah Azza ve Celle Birbirler, onlar doğru yolda değildir onlar doğru yolda değildir ama bugün şöyle bakıyorum etrafıma. Batı söz konusu İslam olduğu zaman birleşmesini biliyorlar. Cık, subhanallah. Yeri geliyor bir toprak parçası için birbirlerini yiyorlar. Lakin mevzu bahis. İslam olunca karşı tarafta ihtilaflar bir kenara atabiliyorlar. Doğru mu? Vallahi bu üzücü. Onun için bence bu ayeti kerimeden Onların tali meselelerde, birbirlerini beğenmedikleri meselelerde, ihtilaf ettikleri meselelerde, yeri geldiği zaman birleşebildiklerini, bizler için aslında bir ibret olması lazım. Allah Azza ve Celle de bize de vahdet olmayı emrediyor aziz dostlar. Dedim ya üzerinde e, durulmasını düşündüğüm bir ayet-i kerime değil. Onun için hemen inşallah Teala, 114. ayet-i kerimeden devam etmek istiyorum müsaadenizle. Ba'da adhu billah... Wman azlum mimma manğa mesajid alllahı ay <gülüyor> عذاب عظيم. Allah'ın mescitlerinden onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Başka türlü girmeye hakları yoktur. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette büyük azap vardır. Şimdi bu ayeti kerimenin nuzul sebebiyle alakalı olarak kimler için indiği ile alakalı olarak farklı görüşler var. Ama kahir ekseriyeti i müfessirlerin müşriklerin mes'ile harama müsaade etmemelerini olduğu noktasında bir görüş vardır. Ama ben nuzul sebebi üzerinde durmaktan ziyade müfessirler diyor ki yine bu ayeti kerime umuma hitap eden bir ayet-i kerimedir. Yani ayeti kerime nasıl dün indiği dönemdekileri kapsıyor ve hitap ediyorsa yevmul kıyamete kadar kim Allah'ın mescitlerinde Allah'ın isminin anılmasına engel oluyorsa zalimdir. Anlaşıldı mı kardeşlerim burası? Tekrar ediyorum. Çok önemli bir cümle. Belki bugünün en ehemmiyetli azıklarından öğretilerinden bir tanesi. Kim ki? Yevmul kıyamete kadar... Allah Azza ve Celle'nin camilerinde yani mescitlerinde Allah Azza ve Celle'nin isminin anılmasına mani oluyor. Hakkın nida edilmesine engel oluyor. Buna kota koyuyorsa zalimdir. Hatta zalim demiyor Allah. Daha zalim kim olabilir? Allah'a baklar. Şimdi ben de tabi bu ayeti kerimenin günümüzde hissedilmesini istedim. Vallahi kerim kardeşlerim belki şu anda mevcut hazirunun içerisinde benden daha yakini bir şekilde şahit olanlarınız vardır anlatacağıma bugün biz şu anda 99'u %99'u Müslüman olan bir ülkede sadece mesela Konya'dan örnek verelim 1300 tane cami var Ankara'nın rakamını bilmiyorum ama biz şu anda böyle bir Müslüman ülkesinde camilerde Yeri geldiği zaman Hakkın söylenmesine Engel olunduğuna şahit olduk mu? Çok Hatta ben Dedim ya sizleriniz Belki daha çok şahit olanlarınız Vardır ama ben bile şahidim Allah Azza ve Celle'nin Camilerinde Mescitlerinde sadece Hakkı söylediği için Tutuklanan gençlerin Hapse mahkum edilen gençlerin varlığına Vallahi ben şahidim ve Allah Azze ve Celle onlardan daha zalim kim vardır diyor. Sizlerden de şahit olanlarınız vardır değil mi kardeşlerim? Sadece Allah Azze ve Celle'nin hakkını, emrini, marufunu emretmek üzere. Allah'ın mescitleri bundan daha münasip değildir şiarından hareketle. Gidip de tutuklanan kardeşlerimizin varlığını Allah'a kasam ederim ki ben şahidim. Buyurun. Bunu nereye koyacağız? Bunun adına ne diyeceğiz? Söyleyeyim mi? Siz de unutmayın bir dahakine inşallah. Zulüm. Niye? Tarif edeyim hemen zulmü. Zulmün tarifi Vad'u şey fi gayri mahallihi. Bir şeyin olması gerektiğinin dışında olmasına zulüm denir. Peki hakkı söylemeye en münasip yer neresi? Allahu akbar. Peki biz bugün vallahi yeri geliyor bunu söyleyemiyoruz. Hakkı nida ettiği için hakkın erlerinin mahkum edildiğine şahit olduk. Vallahi olduk. Bugün Allah'ın mescitlerinde Allah'ın hakları, emirleri, yasakları konuşulması gerekenlerin konuşulmadığına şahit oluyoruz. Vallahi Allah Azza ve Celle'nin huzuruna o zalimler bir gün çıkartılacak ve bir gün hesap verecekler. Çünkü o mescit Allah'ınsa müsaade et de Allah'ın istediği konuşulsun. Ama bugün münkerlerin konuşulduğuna şahit oluyoruz, doğru mu? Ziyadesiyle Allah bir şey haram kılmış, o mescitte ancak haram olduğu hatırlatılmalıdır. Harama teşvik değil. Ama bugün maalesefu şedid. Vallahi hüzünle söylüyorum. Üzülerek söylüyorum biz bugün bunların yaşandığına şahit oluyoruz. İşte onlardan daha zalim kimdir, diyor Allah. Vallahi ben demiyorum. Kur'an'ın ifadesidir. Kur'an söylüyor, onlardan daha zalim yoktur, diyor Allah. Ama Türkiye'mizin ve özellikle İslam beldelerimizin hakikati bu. Vallahi İslam beldelerinde de hakkı söyleyen gençlerimizin derdest edildiğine şahit olmadık mı? Görmedik mi? İzlemedik mi? Onların haberleri bize gelmedi mi? Vallahi geldi. Yaşadığım bir olayı anlatayım. Konya'da bundan bir buçuk iki sene önce takriben Köklü Değişim Dergisi'nin mazlum Müslümanlar için genelde Türkiye genelinde sabah namazının ardından tertip etmiş olduğu bir konut duası var idi. Bizler de Konya'nın en merkezi camisinde bunu yapmayı düşündük. Gittik imamla konuşmaya. Subhanallah. Bu bile abes değil mi? İmamla İslam'ın istediği razı olduğu bir şeyi yapmak için izin istiyoruz Allah'a ya. Allah bizim sonumuzu hayır etsin <gülüyor> hayır dedi bu camide dedi izin verilmediği müddetçe yani yukarılardan izin gelmediği müddetçe namazın dışında ziyadesiyle bir amel yapamazsınız Tabi bizler meydanlarda Allah bize yapmayı nasip etti. Hakkı söylemeyi nasip etti. O işin ayrı boyutu. Şimdi geliyorum. Mescitte Allah Azze Celle'nin isminin anılmasının en münasip olduğu yerlerde Allah'ın emrettiği yerlerde Allah Azze ve Celle'ye yalvarmaya, yakarmaya bile kota koydu. Çok zorumuza gitti bizim. Allah'a havale ettik. Ama işin en ilginç yanına geleceğim. Bundan 3 ya da 5 gün sonra idi. Yol güzergahım o caminin yanından geçiyordu. Subhanallah bir bir kalabalık var akıllara ziyan. Bir de böyle şeritle çekmişler caminin etrafını. Mümkün değil geçemiyorsun. Ta 3-5 sokak. Yani neredeyse 2 mesafe artımı. Dedim herhalde inşaat var vesaire var ya hatta bir vaka oldu. Bir baktım böyle kalabalık arttıkça artıyor. Meraklıyız ya. O camide de bir hani tabir yerindeyse bir acımız var. İyice ne sokuldum yanlarına doğru. Ne var diye merak ettim. Hasta mı var, sağ mı var, ne bileyim. Bir baktım o arada silah sesleri duyuldu. Dedim, "Subhanallah. Herhalde caminin önünde birileri birbirlerini vuruyorlar." İyice merak uyandı ya bende. İyice ne sokuldum. Merak ettim neyin olduğunu öğrenmek istedim. Allahu ekber. Ne olsaydı biliyor musunuz dostlar? Film çekiliyor. Dizi, birileri yatıyor, kalkıyor, davanca sesleri geliyor, silah sesleri geliyor. O oradan yuvarlanıyor, oradan sis bombası atılıyor falan. Subhanallah. Dedim ki ya Rabbi, caminin içerisinde, bizlere, Allah'ın evinde Allah'a yalvarmak istediğimiz zaman müsaade edilmeyen yerde, hiç İrad'da mahalle olmayan bir işe müsaade edilmiş. Açtım ellerimi Allah'a şikayet ettim onları Dedim ki bizim sana Yalvarmamıza bile müsaade etmediler Ya Rabbi Ama buna müsaade ettiler Vallahi Allah'ın camileri film Seti olsun diye onun için Tahsis edilmemiştir vallahi Kim ki Allah Azze ve Celle'nin mescidlerinde Allah Azze ve Celle'nin isminin anılmasına Engel oluyorsa onlar zalimlerin Ta kendileridir işte bu Türkiye'mizin gerçeği. Doğru mu kardeşler? Yaşadım. Hikaye değil. Ama inşallah bir gerçeğiyle, bir gerçek hadiseyle de bu ayeti inşallah daha da anlaşılır kılmaya çalışacağım ve bitireceğim. Bundan 3-5 ay önce Belki birçoğunuz şahit olmuşsunuzdur, okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Şimdi size neyi anlatacağım biliyor musunuz kardeşler? Allah azza ve celle'nin mescitlerinde hakkı haykıranın başına bu bu düzende nelerin geldiğini anlatacağım. Anlaşıldı mı? Yer Suudi Arabistan. Suudlu bir alim ismini de söylüyorum. Muhammed el-arifi. Duydunuz mu? Çok kısa bir süre önce bu alim, Allah ona rahmetiyle muamül etsin. Bu alim cezaevinden yeni çıkmış. Çıktığının akabinde, ilk cuma hutbesinde, cuma vaazında, zalim yöneticileri muhasebe ettiği için, 6 yıl ve 3000 bin riyal cezaya çarptırıldı. Çıkar çıkmaz. Çıktı. Okuduğumuz haberlere göre paylaşıyorum. Çıkmasının ardından zalimleri ve yöneticileri muhasebe etti. 6 yıl ve artı 3000 bin riyal ceza. Tutuklandı. Akıbetini bilmiyorum. Çok detaylı bir araştırma yapmadım. Ama ben şimdi size o alimin mescitte ne anlattığını anlatacağım ya subhanallah o alim camide ne anlatmış olabilir ki daha böyle camide hutbesi bitmeden camiden çıkmadan derdest götürüldü ne yaptı biliyor musunuz o alim bir yönetici nasıl olması gerekiyor bunu peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden anlattı bir de başımızdaki yöneticilerin zulmünü anlattı hepsi bu Vallahi bu muhasebedir. Bu hakkı konuşmaktır. Hakkı haykırmaktır. Ama Allah azza ve celle'nin mescitlerinde buna vallahi bugün müsaade edilmemektedir. Subhanallah. Peygamber aleyhissalatu vesselamın peygamberliğini, yöneticiliğini, liderliğini anlatmaktan daha doğal ne olabilir ya? Hem de Allah'ın mescidinde. Bu düzende olmaz onları muhasebe ediyorsan hiç olmaz doğru mu kardeşler alır götürürler vallahi hiç affetmezler neyi anlattı biliyor musunuz ben onun dilinden anlatayım inşallah müsaadeniz olursa diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ki İbni Hişam'ı açın bakın kardeşler muhteşem bir rivayet Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam Bedir'de safları düzenliyor. Safları düzeltiyor Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Peygamber ve aynı zamanda komutan, devlet başkanı Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Düzeltirken safları şöyle seslendi Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam. İleride olanlar safın hizasına geçsin. Bir adım geri. Yani safın bir hizada olmasını istiyor. Namaz safı gibi aynı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sahabenin ki, onun ismini veriyorum şimdi, Sevet radiyallahu an. allah Ekber. Ona doğru der ki, Ashabım sen de geri git. Ama sahabe çıkmaz, geri geçmez yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine safları düzenlemek için sağa sola doğru giderken, Savad radıyallahu anh'a bir daha seslenir. Der ki biraz daha geri çekil. O arada tabi sevat radıyallahu an duymamıştır. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam safları düzenlerken elinde de asası vardır. Hafifçe şöyle geri git deriz ya bu bir normal reflekstir ve hamledir yani. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sevat radıyallahu anı dürter. Karnına doğru böyle. Sen de geri git sevat der. Sevad der ki Radya Allahu an, ya Rasulullah canımı acıttın. Canımı acıttın ey Allah'ın Resulü. Eğer ki sen Allah Azza ve Celle'nin hükümleriyle adaletle yönetmek üzere gönderilen bir peygamber sen senden kısas istiyorum. Adaletle hükmet. Allah bak İnanın bakın ellerim titriyor ya bir peygamberden kısas istenir mi ama şart şu ifade şu İbni Hişam'a göre diyor ki sen adaletle hükmetmek üzere gönderilen bir yöneticiysen kısas istiyorum sahabeler celallendi dediler ki olmaz ya Resulallah dedi ki vallahi olur Allah öyle istiyor çünkü verdi asayı sevat radıyallahu anh'ın eline verdi sevat radıyallahu anh dedi ki ya Allah olmadı Cık. dedi ki sen bana vurduğunda benim karın bölgem cıplaktı üzerini sıyr. eğer adaletse Allah böyle istiyor sahabele yine celallendi dedi kısas istedin kısas yap dedi ki olmaz Allah böyle istiyor çünkü Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam dedi ki sadaktı Vallahi sen doğru söyledin. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam izarını çıkarır çıkarmaz. Sevat radiyallahu An Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme göğsüne bir öpücük kondurdu. Dedi ki ya Resulallah birazdan Bedir kaynayacak. Bir daha seni göremem diye yaptım. Ama burada virgülü atar. Muhammed el-Arifi. Der ki vallahi bizim başımızdaki yöneticilere hakkı söylediğimiz zaman ilk gördüğümüz şey kelepçeler olmakta. Prangalar olmakta. Bırakın kısas yapmak üzere elindeki asayı teslim edecek yöneticiyi. Vallahi gözümüzü zindanlarda açmaktayız. Bu yöneticiyi anlattı ve Allah'ın Resulünü anlattı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu muhteremin daha sözü bitmeden camiden derdeste edildi. Subhanallah. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam hatta Sevat İbni Şam'ın ilavesinde diyor ki ya Rasulallah, kısasa müsaade ettin ama sen peygamberken mi? Başımızda komutanken mi? Dedi ki vallahi öyle. Yeter ki siz hakkı ve adaleti isteyin. Ya bir peygamber muhasebe ediliyor. Soruluyor, kısas isteniyor. Ve de bunu söyleyen alim, bu gerçeği mescitte haykıran alim, 6 sene ceza alıyor. Cık. Zalim mi? Bundan daha ötesi var mı? Allah azze ve celle, sadakallahu'l-azim, azim olan Allah, doğru söyledi. Vallahi onlar zalimlerin ta kendileridir. Subhanallah. Ben Allah'ın mescidinde alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamberin yöneticiliğini, liderliğini, sevdasını, anlayışını, risaletini anlatmayacağım da ne anlatacağım ya? Onun için Allah'ın mescitleri Allah, Allah azza ve celle'nin isminin anılması için vardır. Allah azza ve celle bizlere bu dini hakkıyla anlamayı ve yaşamayı nasip etsin. Rabbim cümlemizden ve cümlenizden razı ve memnun olsun. Hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı da batıl bilip batıldan içtinaf edebilen kullarınız umresine ile eylesin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbika rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamun aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.